Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Merhaba Tuba, günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Tuba. Günaydın Evrim. Evet Avrupa ne e, konuşuyor? Avrupa ne konuşuyor? Avrupa'nın konuştuklarını anlatmayı aslında Evrim'in bıraktığı yerden devam edeyim. Ee, Avrupa'da da önemli gündem maddelerinden bir tanesi İstanbul Sözleşmesi, Polonya bağlamında. Ee, geçen hafta anlatmıştım biraz bu hafta hem takip yapalım önemli gelişmeler de oluyor onlara da bakalım. Polonya'da da önceki hafta Adalet Bakanı İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceklerini duyurdu. Ve bunun için işlemlerin başlatılması talimatını verdi. Başbakan da Anayasa Mahkemesi'nden İstanbul Sözleşmesi'nin Polonya anayasasına uygun olup olmadığını incelemesini istedi. Yani Polonya'da bunu buradan çekilmek yönünde bir takım yani bu onların gündeminde adımlar atılıyor gibi görünüyor ama öte yandan Polonya'da da tıpkı Türkiye'deki gibi kadınların ciddi eylemleri oldu. Oradan ciddi bir direnç geliyor. Öte yandan Polonya bir AB üyesi ülke. Ve AB için insan hakları, kadın hakları çok önemli bir mevzu. Ve AB'den Polonya'ya gelen bir baskı var. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri diyor ki ee, sözleşmeden çekilmek büyük bir geri adım olur diyor. Ve e, burada ilginç bir şey e, bu genel sekreterin söylediği şeylerden bir tanesi sözleşmeyle ilgili yanlış kavramlar ve yanlış anlamalar varsa bunları yapıcı bir diyalog içinde netleştirmeye hazırız diyor. E, çünkü hani Türkiye'de de e, tartışma böyle yürüyor. İstanbul Sözleşmesi'nde e, olmayan şeyler sanki varmış gibi aktarılıyor yani İstanbul Sözleşmesi temel olarak e, kadınlara şiddete e, karşı bir metin ve hiç kimsenin LGBT'lerde dair hiç kimsenin ayrımcılığa uğramaması e, yönünde bir metin hani bu metni okuduğunuzda e, hiçbir şekilde e, karşı çıkılacak bir şey yok ama bu gündemleştirilirken sağcılar ve muhafazakarlar ve dindarlar tarafından sanki varmış gibi e, gündemleştiriliyor. Dolayısıyla e, AB böyle bir şey söylemiş yani yanlış kavramlar ve yanlış anlamalar varsa bunları yapıcı bir diyalog içinde netleştirmeye e, hazırız diyorlar. Evet. Polonya aynı zamanda e, tabii e, şu açıdan da e, AB'nin baskısı onlar için önemli e, biliyorsunuz e, korona paketi korona kurtarma paketi 750 milyar dolarlık bir paket e, açıklanmıştı ve Polonya'da bundan büyük pay alacak. Ve bu payı alırken de e, yaptığı projelerin, e, işlemlerin e, işte hukuk devleti ilkelerine bağlı olması gerekiyor. Bu biraz muğlak bırakıldı ama yine de AB'nin burası üzerinden baskı uygulayabilir ve dolayısıyla e, Polonya'ya e, yapılabilecekler arasında onun biraz para musluklarını kısmak da var. E, geçen hafta bunu e, işareti olabilecek önemli bir gelişme oldu ve ee, şimdi Polonya'da bazı belediyeler kendilerini e, İngilizce LGBT ideology free zone e, LGBT evet. ideolojisinden arındırılmış serbest bölgeler e, ilan ediyor. 2019'dan bu yana e, şu anda Haziran itibariyle 100 yerel yönetim kendisine evet, 100 uh, e, ve bu, bu kadar olsun, e, ço çok, çok feci. Evet ve yani haritaya baktığınızda haritanın bir kısmı evet, hani orada da böyle coğrafi olarak da bir kutuplaşma var o haritadan anlaşılıyor. Bir kısmı LGBT serbest bölge şey ülkenin üçte birine denk geliyor. LGBT karşıtı bölge demek belki daha iyi bir çeviri olur. Serbest bölge deyince <gülüyor> hani <böyle> onlara <gülüyor> serbestmiş bu tam tersi yani. LGBT ideolojisinden arındırılmış bölgeler. Evet evet. evet. Ee, böyle ve bu e, bunlar bu ama belediyeler, yerel yönetimler bu arada yani aslında bir politik propaganda şeyi sanırım bunun bir yaptırmış sokakta ne yapıyorlar çevirip alabilecek bir şeyleri yok herhalde. Ee, evet, aynen öyle, aynen öyle. Ee, Bunlar e, şimdi e, AB kapsamında kardeş e, belediye olmak üzere e, işte diğer ülkelerdeki belediyelerle işbirliği yapıyorlar. Kardeş e, şehirler oluyorlar. Ve AB'ye fon başvurusunda bulunuyorlar. E, i̇şte 25 bin avroya kadar e, fon alabiliyorlar. E, Avrupa Birliği geçen hafta dedi ki ee, arkadaşlar sizler e, Avrupa Birliği'nin temel kriterlerinden birisi olan e, insan haklarına e, uymuyorsunuz. AB projelerinin herkesin işi, e, erişimine açık olması gerekiyor. Hiç kimseye ayrımcılık yapılmaması gerekiyor. Dolayısıyla sizin bu sonrası reddediyoruz e, dedi. Yani bu... E, şey altı belediye ve hani miktarlar da o kadar büyük değil ama sembolik olarak önemli bir adım diye görülüyor. E bu bahsettiğin kardeş şehirlerinde kardeşlikten vazgeçmeye başladığına dair daha önce haberlerde okumuştuk. Hollanda'daki evet, evet. bir belediye örneğin bir homofobik olduğunu söylediği kardeş belediyesinin Polonya'daki bundan ayrıldığını söylemişti. Evet aynen öyle AB komisyonu başkanı von der Leyen de bu konunun üzerine bir açıklama yapıyor ve şöyle diyor anlaşmalarımız Avrupa'da her insanın kendisi olmakta nerede isterse orada yaşamakta kimi istiyorsa onu sevmekte ve istedikleri kadar yüksekleri hedeflemekte özgür olmalarını temin eder. Ee, ve işte buna karşı olduğu için bu e, belediyelerin başvuruları reddedildi. E, Polonya'da e, bu mesele hani medyada nasıl tartışılıyor diye baktığımızda e, milliyetçi bir gazetede şöyle bir e, yorum var. Brüksel'den gelecek birkaç avro çok da önemli değil geleneksel değerlerimizin yanında. Şöyle diyor yazar düşük hacimli teşvik fonları geleneksel ulusal değerlerden vazgeçmeye değer mi? Yerel siyasetçiler bundan sonra ulusal hükümet tarafından desteklenmeli. Öte yandan sol eğilimli bir gazetede şöyle deniyor. AB temel haklara aykırı davranan üyelerine ceza kesmeye başladı. Ortadaki para henüz çok fazla değil ama... AB Komisyonu LGBTsiz bölgeler için para musluklarını kısıyorsa daha büyük yatırım ve proje başvurularında da neden benzer bir tutum sergilemesin? Böyle yani kadın meselesi ve lgbtyi meselesi e, Avrupa'nın önemli e, önemli e, gündem maddelerinden birisi e, sağ muhafazakar ve e, Otoriter adımlar atan ülkelere karşı AB'nin çizgilerinden birisini oluşturuyor. Bir tartışma hattını oluşturuyor gibi görünüyor. Evet. Her yerde evet, bir mücadele iyi. sürüyor demek ki benzer konuları. <gülüyor> evet. Fransa'da ise yani Türkiye'de ve bu Polonya'da olanın tam aksi yönde bir gelişme oldu. Türkiye'de ve bu Polonya'da ne deniyor? İşte aile kurumunun korunması... Ve işte geleneksel şekilde yaşamaya devam etmek e, yönünde bu kurumların korunması yönünde tartışmalar var. Fransa'da ise e, geç, geçen cumartesi günü parlamentoda biyoetik etik yasası e, onaylandı. Bu biyoetik yasası onaylanmadan önce çok kararlı tartışmalar oldu. Çünkü çok önemli e, maddeler var içerisinde. E, bu, yasa, bu tasarı e, tüm kadınlara tıbbi destekli döllenme hakkı tanıyor. E, yani bu bazı yerlerde şöyle geçiyor e, tüm kadınlar için e, tüp bebek hakkı diye. E, bütün kadınlar derken kastettiğimiz şey sadece heteroseksüel kadınlar değil. Aynı zamanda lezbiyen kadınlar ya da eşi ya da partneri olmayan kadınlar. Yani bu kadınlar da işte yumurta dondurma, tüp bebek, bağışlanmış sperm yolu yoluyla hamile kalma. Bu tip tıbbi işlemler bu kadınlara kadınlar faydalanabilecek. Bu onların hakkı ve devlette de finansal olarak bu tıbbi işlemleri destekleyecek. Enteresan bir şey. Macron'un seçim vaatlerinden birisiymiş bu. Demek ki Fransa'da kadınların hani ciddi bir e, taleplerinden e, bir tanesi bu. Ve Macron e, işte bunu geçirmiş oldu. E, sol e, sol partiler tarafından desteklendi. Ee, öte yandan sağcılar ve muhafazakarların tepkisini çekti. Ee, tepkinin nedenlerinden bir tanesi işte bildiğimiz aile kurumunun e, dönüşmesine yardım edecek e, bir şey, yol açacak bir şey e, bu tip uygulamalar. Öte yandan e, bu doğum şeklinin işte doğal olmayan bir süreç olduğu da iddia ediliyor. E, bu yasayla yeni bir dünyaya e, adım atıyoruz diyorlar. Mesela L'Ufficgardo yazan bir felsefe profesörü şöyle demiş: Öyle bir dünya ki burası doğal yoldan çocuk sahibi olmanın yerini teknik bir üreme ve örgütlü bir seleksiyon alacak. Yani örgütlü seleksiyon derken kastettiği de işte tüp bebek sürecinde e, embriyolarda bir takım testler yapılıyor. Bazılarının yaşaması imkan olmadığı düşününce o m, kenara bırakılıyor. Bunu kastediyor. Hı hı. Öte yandan e, yani e, Belçika'dan Le Soir gazetesinden m, ne de bir felsefeci yazmış bu yasayla ilgili. İşte o da şöyle diyor. Aslında tüm üreme tarihini Üremeye yardımcı olan teknikler tarihi olarak görmek gerek. Yani aslında hiçbir zaman doğal döllenme diye bir şey yoktu. Yani suni, yardım hani bu tip şeyler e, her zaman e, vardı diyor. E, bu şimdi bu, bu parlamentodan geçti. Senato'da onaylanması gerekiyor bu onaylanma sürecinin de işte gelecek yılın başlarında olması bekleniyor ama hani parlamentodan geçtikten sonra büyük ölçüde orada hani bir takım uzlaşmalar ufak tefek değişikliklerle orada onaylanacak gibi görünüyor işte Fransa'da da Polonya ve Türkiye'nin aksi istikamette böyle bir gelişme var. Evet, ilginçmiş gerçekten bir yandan da. Evet. Bu arada şey kısmını çözemediğimi itiraf etmeliyim. Belçikalı <gülüyor> filozofun yani bu zaten doğal değildi e, dönüşünü bilmiyorum. Gerçekten hakim olamadım yani. Ee, yani doğum kontrol yöntemleri ee, ya da ne bileyim hani kadınların kendilerinin kendilerine yaptığı şeyler... Ee, yani tekniği ne olarak görüyoruz, doğalı ne olarak görüyoruz, belki bütün bunları biraz evet, e, <gülüyor> evet e, o sınırları tekrar bakmak e, gerekebilir. Böyle e, son olarak da e, Britanya'dan e, bir haber vereyim. E, Britanya'da e, Britanya hükümeti obaziteye karşı bir kampanya başlattı. E, bu kampanya kapsamında işte daha iyi bir sağlık e, mottosu bu. Bu hedefleniyor. E, yağ, şeker ve tuz miktarı yüksek gıdaların reklamı saat 21'den önce yapılamayacak. Yani çocukların e, uyanık olduğu saatlerde... Ya şeker ve tuzu yüksek olan herhangi bir e, gıda e, ürününün reklamı televizyonlarda görülmeyecek. Televizyonlarda görülmediği gibi internette de görülmeyecek. Yani ee, örneğin çikolata buna giriyor mu? Şeker oranı yüksekse. Ee, yani bu, bu sonucu morayla. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle e, yani junk food diyorlar şeker... <gülüyor> Eğer e, bazılarınınki giriyor olabilir e, herhalde o şeker miktarı belli bir ayarı vardır. Hani bazıları daha sağlıklı kabul Aynen. ediliyordur bazıları çok e, şekerdir. herhalde onlar girmeyecektir. <gülüyor> bu arada şöyle bir şey var internetten yapılan e, bu ürünlerin tamamen yasaklanması da gündemde bu konuda bir istişare yapılacak. ...restoranlarda ve kafelerde tüm yiyeceklerin yanına kalori miktarları yazılacak. Ve bu tür ürünlerde bir alana bir bedava kampanyası yasaklanacak. Yani herhalde cipsler falan için işte hem o reklamlar hem bu bir alana bir bedava artık olmayacak gibi görünüyor. Hı hı. Şimdi bir yandan Britanya obezitenin yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi... Hem Britanya bununla savaşmak istiyor hem de Covid-19 ile bağlantılı olarak görüyorlar bunu. E, aşırı kilolularda hastalığın seyri genellikle daha ağır geçiyor. E, bilmiyorum aklınıza birisi geliyor mu hem Covid-19 geçirmiş hem de aşırı kilolu olan ünlü bir Britanyalı. Hmm, Söyleyeyim baş... size başbakan. <gülüyor> evet. Başbakan Boris Yonsun. Evet. Ee, Boris Yonsun <gülüyor> şey hastaneye girdikten sonra deneyimini bir yazıda anlatmış. Ee, orada diyor ki yani e, kilonun kilolarım da zaten hani e, yüz e, savaşıyordum e, ama bunun ne kadar önemli olduğunu. Orada fark ettim yani Covid-19 vesilesiyle hastanede geçirdiğim zaman benim için bir alarm zilini çaldırdı diyor. Yani bunun biraz böyle bir Boris Johnson'un kişisel hikayesine bağlanan tarafı da var. Hatta ben hatırlıyorum Boris Johnson çıktıktan sonraki Covid-19'a dair sözleri... Ee, böyle şeydi bir tür hani gerçeklerin farkına varmış gibiydi. Kendi partisinden bile itiraz gelmişti. <gülüyor> Polis şansı böyle bir <gülüyor> e, aşırı te tedbirci bir e, şey halindeydi. E, yeni, halindeydi <gülüyor> yeni aymış hani tırnak içinde evet. yeni uyanmış gibi böyle. Evet sonra, evet yani, sonra yani hatırlarsınız. Sonra döndü ama. Evet, yani öncesinde hani o da Trump gibi falan hani evet. çok fazla takmıyordu. Ee, evet hastane onun için bir aydınlanma süreci olmuş. Ee, yani bu obazite karşıtı kampanya sağlık açısından hani bir açıdan olumlu değerlendiriliyor. Ama bir açıdan da mesela Guardian diyor ki e, mesele kalori hesabı yapmak ya da yağı şeytanlaştırmak olmamalı. Meseleye gıda ve zayıflama endüstrisi bağlamında bakmalıyız diyor. Oradan bir pasaj okuyayım Guardian'da yayınlanmış bir köşe yazısından. Gıda sanayisinin yiyeceklerle bu kadar çok oynaması istenmeyen sonuçlara yol açtı. Gıdaları daha lezzetli yapan katkı maddeleri ve kimyasal kuvvetlendiriciler normal gıdalarda bulunan besleyici değere sahip değil. Bu katkı maddeleri keyif puanı toplamaya bakıyor. Gıdaların tadını en uygun hale getiren şeker, tuz ve yağ için gıda sanayisi bu ismi bulmuş. Keyif puanı. <gülüyor> e, bu gıdalar besin maddesi açısından fakir, katkı maddeleri açısındansa zengin. Doğa doygunluk hissimizi göz ardı etmemiz için bizi cesaretlendiriyor ve daha çok yememiz için iştahımızı manipüle ediyor. Yani aslında senin sorduğun soruya yanıt olarak özleş. yani e, biliyoruz ki bazı şey çikolatalar mesela kalorisi düşük çok küçük e, düşük kalorili ama onlarda da işte üzerinde oynanmış e, besin değeri yok ve sana Hı. keyif vermeye e, bakıyor. Ee, i̇şte daha çok bu e, gıda ve zayıflama endüstrisine odaklanmak lazım diyor Guardian. Evet. Britanya'dan ee, daha birimiz böyle. Bu kadardı galiba. Evet, evet, evet. Peki, Avrupa demek bunları konuşuyor, çikolata konuşuyor bir yandan da. <gülüyor> <gülüyor> evet, çikolata konuşuyor, bioetik yasası konuşuyor, evet. kadınları ve LGBT'leri konuşuyor. <gülüyor> evet. Ben de bunları Eurotopics bültenlerinden toparlayarak, derleyerek burada sunuyorum. İsteyenler Eurotopics'in internet sitesine ya da Eurotopics.tr Twitter adresinden bakabilirler. Peki çok teşekkür ederiz Tuğba. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Güle güle.